Sivrisinek ile aslan Sivrisinek vızıldayarak aslanın tepesinde dolaşır dururmuş. Aslanın bu duruma iyice canı sıkılmış. Çekil git başımdan. da vızıldayıp durma. Bir kızarsam seni perişan ederim. Diye kükremiş sivrisinek. Sen kime kafa tutuyorsun? Sen mi beni perişan edeceksin? <gülüyor> Güleyim bari. Hayvanların kralı oldun diye kendini bir şey mi sanıyorsun? İstersen ben seni perişan ederim. Demiş. Aslan kendini güçlükle tutmuş. Sert bir sesle. Çekil git başımdan. Sana o kadar söylüyorum. Demiş. Sivrisinek. Demek öyle. Dursan hele dur. Ey yaman, benim yaman. Şimdi görürüz ve böyle dedikten sonra başlamış aslanı ötesinden birisinden sokmaya. Aslan pençesini sallamış, ıska geçmiş. Kuyruğunu sallamış, ıska geçmiş. Sivrisinekse durmadan aslanı sokup duruyormuş. Aslan acıdan kükreyip yeri göğü inletmeye başlamış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Çekmekin başından. gülüyor> ''Gel canım yanıyor çeker.'' Tüm hayvanlar korkularından kaçışmaya başlamışlar. Sivrisinek de aslanı çılgına döndürmekten mutlu saldırılarını sürdürüp durmuş. Aslan daha fazla da henem pes etmiş. Sonunda sivrisinek hmm, ''Gördüğünüzü bak kimsini perişan edermiş?'' diyerek aslanın başından ayrılmış. Vızıldıyarak uçarken bir örümceğin ağına düşüp ona yem olmuş.'' Kıssadan İse Kibirli Olup Kendini Başkalarından Üstün Görmek Doğru Bir Davranış Değildir Ummadık Taş Baş Yarar Atasözünü Unutmayın Ya Da Ele Verir Talkımı Kendi Yutar Salkımı jag ska visa att isterseniz.